Sana emanet, ve sallamü aleyhi ve ve ve ve Selefi, Ficun, Akali, Mukaidi ise bunları akılların bir türüne girdirdiler ve ahirettiler. Ve kalle az oldu en yuklu ve kitabın bir kitabın yoksun olması az oldu. Mütübü Mukaidi, Muka'yı hitaplarının bir tanesinin yoksun olması az oldu. Millet adamlara ancak içerdi takvira ve şafiyat müşafini, ve şafiyat ve şafiyat ve yanihat olan açıklamasını mutlaka içerdi. Bu yasaların da tüm suretini o her Müslüman için şartı bir varızdır. Çünkü o, İslam dininin esası olan bir emirdir, bir ucuğu düzenin varlığı için esası olan bir emirdir. Ki devlet İslam'ın standartıdır. Tamam mı? cemaati, bahar günü ve cemaat, namazı, cumayi ve ayada, bayramları imamların arkasında, el ve e, imamların arkasında vacip olarak görürler. vel emr e marufi ve neyi an l münkeri ve neyi an l münkeri ve hac e hac e beraber, ebrâb e l ceh e hac e hac e fac vacip olarak e onlara sırat ve istikamet için dua etmekle vacip olanlar tarafından onlara sıhhatih ve onlara mesaid etmekle vacip olanlardan gündeme dilekçeler onların zahiri sahip olduğu zaman ve karşı çıkmayı biz seyf ile kötülüklerinden sürekli büyük bir kalıcı onlara fırsat vermeyip haram meyller. Halbuki Allah'a naili için bunun üzerine sabredilmesi, bunun üzerine sabredilmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz Hazretlesi'nin ümmeti için mütaatiy, itaat etmediği için fi'l-i muhasiyetin, muhasiyet, olma derecesi. Mele'den yahşül minhu ee, olordan açık bir kılıf hasıl olmadığı için. E o ve la ve fitmede onlar ile savaşılmamasına İnanırlar. inanırlar. Okita hemen al adet tefrika okita da ve savaşma ihmen tefrika ümmeti Ümmetin emrini bölmeyi isteyenler ve savaşmayı bağrında bu sonra ümmetin emrini bölmeyi çalışmak isteyenlerle savaşmayı da savaşmayla da aynıdır. Halede Resulullah Aleyhisselam'ın Peygamber Ali dedi ki: "Khayru ummetikum el-akhyaru ummetikum en hayırları, elleziyene tuhibbuhum sevdiğiniz, ve hubbuhum lahu hissedildikleri sevilidir." <gülüyor> bu siz onlara zannet dua edersiniz ve tuşlun onlara onlar da size dua ederler. Başkaları için metikum en şerli da en şerdi imamlarınız onlar ki tuşluydunuz siz onlara boz ediyorsunuz, Onlar da seboz ediyorlar. onlara onlar da se lanet ediyorlar. Güle ya Rasulullah, dinleye ya Allah Rasulü. Eğer da unabilir ve müstehbi, onlarla onlara karşı çıkalım etmiyorsa, fakale dedi ki lan hayır. Ben Sizin içinizde namazı kâmet etme çehir. Bu idare aitün gördüğünüz zaman muvada etikum emirlerinizde bir şey gördüğünüz zaman tekrarı bu olan bir şey gördüğünüz zaman tekrarı amel bu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 Roman fakat ey Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ala ve ala alihi ve sahbihi Dedik ki ehl sünnetin asıllarından bir tane asıl da marufu emrettikleri müddetçe yöneticilere itaat etmektir. Onlara dua etmektir ve onlara tam bir bağlılıkla bağlılık göstermektir. Eğer yöneticiler marufu değil de masiyeti emretmeye başladıkları zaman yaptıkları mekruhu kerih görmekle beraber, emrettikleri şeyin haram olduğuna itikad etmekle beraber onlara itaat etmemektir. Çünkü Allah Azze ve Celle yani yaratılmış olana itaatte, Allah'a isyanda yaratılmışa itaat olmaz. Doğru mu? Bununla beraber ehli sünnetin asıllarından bir tane asıl, yöneticiler ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar mülker işleyen, işte fısk fucur işleyen insanlar olursa olsunlar, Onların bu mülkerini düzeltmeye bir yol varsa onların on mülkeri düzeltilir. Onların o mülkerini düzeltmeye bir yol bulunansa eğer o zaman sabredilir, itaat edilir. Kalan konularda düzeni bozmamak için onlara itaat edilir. Tabi bunun tek bir istisnası var o da nedir? Yöneticiler açık bir şekilde küfre insanları davet ediyor. Veya küfür işliyorlarsa o zaman ehl Sünnet demiş ki güç ve imkan ve daha büyük bir fitneye ve zarara sebebiyet vermeyecekse onlara kıyam, etmek daha, onlara kıyam etmek gerekir. Yani onları azledip onların yerine şerhi yöneticiler getirmek gerekir. Fakat eğer güç yoksa veyahut da böyle bir girişimde bulunulduğunda var olan fesattan daha büyük bir fesat gelecekse. Mesela ne gibi? Dışarıdan daha kötü bir düşmanın içeri gelmesine sebebiyet verecekse. Örnek veriyorum. Diyelim ki biz bir ülkede yaşıyoruz. Yöneticimiz Müslüman. Kafir oldu, yani irtidar etti, dinden çıktı ve bizde güç var. Biz buna karşı kıyam etmeye kalktığımızda yalnız başka bir problem var. Aslı kafir olan bir topluluk ülkenin kapısına kadar gelmişler, ülkeye vucu edecekler, bekliyorlar. Kargaşa olduğu anda ülkeye girecekler. Düzen olmadığı için, ordu olmadığı için de çok büyük zararlar olacak. Mesela örnek veriyorum ne gibi, bu da kafir, o da kafir. Fakat bu en azından kadınların ırzına karışmıyor. Yani kendi inandığı dinde bile kadınların namusuna dokunulmayacağı için kadınların namusuna dokunmuyor. Fakat kapıdaki içeri girdiğinde ne namus tanıyacak, ne ırz tanıyacak, ne mal tanıyacak, ne din tanıyacak. Hiçbir şeye müsaade etmeyecek. Şimdi farkındaysanız burada daha büyük bir fesat söz konusu oldu. Mesela bu tip durumlarda ellerini çekmişler. Veya o düşecek onun yerine daha şerrisi gelecek. Yani bu bir kesin diyelim ki saltanat şeklinde dönüşmüş. Sen ona karşı kıyametinde ettiğinde senin bir emir tayin etme gücün yok ama kıyametme etme gücün var. Örneğin askeri gücün var, siyasi gücün yok. Sen bu adamı devirdiğin anda aileden başka birisi, zaten hazır bekliyor diyelim birileri mülke geçme. Ama sen bu yeni gelenin çok daha şerli olduğunu takdir ettin. Onun küfrüne itikad edeceksin. Uygun bir zamanı, fırsatı kollamak insanın üzerinden vaciptir. Fakat daha büyük bir fitne söz konusu olduğunda olacaksa eğer o, o işten el çekmek ve Sünnet'in görüşüdür. Özet olarak anlaşıldı değil mi? Emirlerimiz, salah ve takva üzerindeyse onlara dua etme, onlara bağlılık gösterme, işlerini kolaylaştırma ehl Sünnet'in asıllarındandır. Niye? Çünkü emirlere itaat, Rasûl'e, Rasûl'e itaat, Allah'a itaattır. İkinci, emirler mülker işliyorlar. Küfre ulaşmayan mülker işliyorlar, haram işliyorlar. ehli Sünnet'in itikadında o mülkeri düzeltmeye bir yol varsa o mülker düzeltilecek nasihat yoluyla, dua yoluyla vesaire anlatacağız onu zaten onu kier düzeltiriz. Onu düzeltmeye bir yol bulanamıyorsa eğer e, orada bu sefer onun yaptığı o iş keref görülecek. O noktada ona itaat edilmeyecek. Fakat kalan diğer konularda ise itaat edilecek. Niye peygamberimiz ne dedi? Ve iza ra'yum mimulati kum şey antekrahu nehu fakrahu amalahu ve la tazaw yadamintadhi. Ameli keref görün. Fakat ona itaat etmekten elinizi çekmeyin diye. Farz edelim yaptığı iş küfra ulaştı artık itiraz ettiğinde bir güç varsa iki bu işe kalkışıldığında daha büyük bir fitneye sebebiyet vermeyecekse bu takdirde kıyametmek onu azletmek Müslümanların üzerinde nedir? Müslümanların üzerinde farzdır. Müslümanların üzerinde vaciptir. Fakat ya güç yoksa veya karşısındakine karşı bir ayaklanma yapıldığı takdirde daha büyük bir fitne örneklerini verdim zaten söz konusu olacaksa o zaman evlâ olan onun küfrüne itikad etmekle beraber sukut etmek ve uygun bir zamanı gözetlemektir. Ama bu acil Müslümanların üzerinden düşmesin. Bu saydığımız kuralların, bu saydığımız kaidelerin delili ne? ehl Sünnet bunu nereden getirmiş? Mesela birincisi burada zikretmedi. İmam Bukhari ile Müslüman Ubade-i i̇m Peygamberimize yapmış oldukları bir atı naklederken diyor ki buyrakna nbi sallallahu aleyhi ve sellem ala sema ve taat'te fi makrahena ve menşetena ve usrina ve yusrina biz peygamberimize zorda genişlikte, kolaylıkta darlıkta yani hoşnut olduğumuzda olmadığımızda ve eseretini aleyna ve hoşumuza gitmeyen bir şeyler olsa da bunun üzerine peygamber aleyhissalatu vesselam'a biat ettik illa Tek bir istisnası var bunun. İlla entarafihim kufran buhân, endekum minallahi bi'iman. Ancak onlarda apaçık bir küfür görürsünüz. Sizin de yanınızda apaçık bir durhan olur. Biatün hükmü değişti. Doğru mu? Mesela ikinci delil olaraktan bize burada zikretmiş olduğu delil. Hani peygamberimiz dedi ki emirler iki kısımdır. Khiyar ve aimetukum, bişirar ve aimetukum. Yani demek ki bazı emirler olacak. Bunlar çok hayırlı insanlar bazı emirler olacak. Bunlar çok şerli insanlar. Sahabede sordum. Çünkü başka hadisler de var. Mesela Peygamberimiz namazı vaktinden erteleyeceklerini söylüyor e, emriler. Benden sonra ihtilaflar göreceksiniz diyor Emisal. Ne yapalım ey Allah'ın rasulu? bir Savaşmayalım mı onlarla? Hani kılıçla onlara karşı gelmeyelim. Peygamberimiz hayırdır. Yani bak küfre ulaşmadığı müddetçe ma namazlarını ikame et müddetçe Haddine girmedikleri müddetçe peygamber resulüsen <'aleyhi> pues. böyle emretti. Ayrıca bu konuda icmalar var. Yani elüsünet alimlerinin nakletmiş olduğu icmalar var. Mesela bunlardan bir tanesi İbnü Tüy. Hafızıni Hacen ondan nakletiyi okuyorum icmayı. Kadıcım, şu <gülüyor> icmaya tiler: "Annu ıza dha ila kufrin ve bidhaat annu yuqamu alili. Kufra ve yauta bidhaat insanları davet ettiği zaman ona karşı ayaklanılır." tamam ona karşı kıyam edilir. Yine hafız görüşleri aktardıktan sonra diyor ki ve mulahhasuhu bu işin mulahhası yani bu işin özeti nedir şudur. Yani azbi bil zaman icma ile azledilir. Görevden alınır. Ve vacibu ala kulli muslimin al-qiyamu fi Her Müslümana da bu noktada kıyam etmek vacip olur. Yani eğer emir kafir olursa, bir küfür söz konusu olursa, her Müslüman'a da kıyam etmek vacip olur. İmam Nabi, hadîye yazdan naklediyor. Diyor ki, خرج عن حكم Yani küfür tarıyor. adam normalde Müslüman üzerine bir küfür geldi diyelim. Yöneticiden bahsediyor ve teşri'e tagyirü'l-şer'i veya şeriatı değiştirdi. Bu okuduklarım kitapta yazmıyor. Ben kendi yazımdan okuyorum şu anda. En yani alta bakıyorsunuz. Kitaptan değil kendim okuyorum yani. Ve <gülüyor> o veya şeriatı değiştirir. Mesen ev bid'atun veya o bid'at yani mükeffer olan bir bid'at söz konusu olursa tabii el-Usneddin Cumhuruna göre haraca hükmü vilayeti. Velayet hükmünden çıkar. Yani artık o müminlerin üzerinde veliül emir değildir. وَسَقَتَتَّاعَتُهُ Ve ona itaat etmek de artık düşmüştür. Ona itaat söz konusu değildir. Tamam? Ve devam ediyor ve Müslümanların üzerine onu azretmeleri, kıyamet etmeleri onların üzerinden vaciptir. O zaman bizim elimizde bir nas var. Nas. Çok açık, salih naslar var. İki, bu masları da Selef bu şekilde anlamış. Hem uygulama olarak böyle davranmışlar. Hem de onlardan sonra gelenler hem Selef'in uygulamasına bakmışlar. Hem bakmışlar, buradan ne yapmışlar? icma nakletmişler. Yönetici, kafir, o sayda üç tane unsur. Salah halinde olmaları, fısk halinde olmaları, bir de küfür halinde olmaları. Kaidemiz anlaşıldı değil mi? Deliller yerine oturdu mu kafanızdan? Yani bu zikretmiş olduğum kaydı ile okumuş olduğunuz hadisler yana oturunca kafamıza oturdu mu? Kapalı bir yer kaldı mı? Başka bir yere geçeceğim çünkü burası tam anlaşıldıysa başka bir yere geçeceğim. Şimdi ehli sünnet bu tutumunda eleştirilmiş, yani ehli sünnet bu tutumuyla iki taife tarafından eleştiriye tabi tutulmuş. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, ehli sünnet iki taife tarafından yanlış anlaşılmış, yani eleştirilmişten ziyade yanlış anlaşılmış. Bunlardan birincisi günümüzde var olan, işte akılcı ve muhtezile dediğimiz tayfa ehl-i sünneti eleştirmişler. Niye eleştirmişler? şöyle bir algı oluşturuyorlar, diyorlar ki bu ehl-i sünnet alimleri yardakçı, dalgavuk adamlar, haşa ve kelle. Yani ehl-i sünnet alimleri dalgavuk adamlar, yalaklı adamlar diyorlar. Niye? Çünkü diyorlar bunlar Emevilerin zulmüne karşı çıkamadılar. Emevilerin zulmüne karşı çıkamayınca da bu sefer onları destekleyen bir takım işler yaptılar. Bu yaptıkları işlerinde de şer'i bir kılıf bulabilmek adına bir takım naslar uydurdular. Tamam yani şu anda yaşayan e, muhtezile akılcı olan kesim selefle ilgili konuştuklarında birinci eleştiri budur yani mesela hadis inkar dersini anlatmıştık hatırlıyorsan o eleştiriler onların hepsinin temelinde de bu var yani diyorlar ki Emeviler döneminde Emeviler kendi fısklarını küfürlerini kapatabilmek adına ehli sünnetten dalgavuk olarak e, olan alimleri saray borlalarını onların tabirlerini söylüyor ama ha, yoksa haşa yani bu sözleri Fırat'a aslan, Fırat'a necis yapabilirim ben. Onların sözünü aktarıyorum sadece. Ehli sünnet alimleri daha yaptılar haşa. Onların şeyine, ee, lehine hadisler ödürdüler diye. Şimdi biz bu görüşle ilgili e ne diyeceğiz? Birinci olarak şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki ehli sünnet alimleri hiçbir zaman masanın dışına çıkmamışlar. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan ne duymuşlarsa... O'nun hayatlarına geçirmeye çalışmışlar velev kendi nefislerine ağır gelse de velev akılları onlara başka yollar gösterse de. İkincisi, burada uydurulmuş bir hadis yok. Yani bu maslahat Peygamber Vesselam'ın ümmetin birliğini, dağılmamasını, kan dökülmemesini, ırzların, namusların, namusların çiğnenmesini gözeterek koymuş olduğu maslahat Kur'an-ı Kerim'de de var. Yani hadi farz edelim ki bu hadisler uydurma. Ehl-i Sünnet bu hadisleri uydurdu. Kur'an'da da aynısı var. Kimin kıssasında var aynısı? Musa Aleyhisselamın kıssasında Harun Aleyhisselamla Musa Aleyhisselam arasında geçen ben İsrail ile ilgili bir mesele var. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam ile buluşmaya gittiğinde, geriye döndüğünde baktı ki Samiri bir put yapmış ve insanlar artık o puta tapıyorlar. Musa Aleyhisselam ilk geldiğinde gelir gelmez ne yaptı? Gelir gelmez Harun e, Aleyhisselam'ın saçına sakalına yapıştı, doğru mu? Ne dedi ona saçına sakalına yapıştığında? Saçından sakalından çekiştirip ona bir söz söyledi. Ne dedi? Var mı söyleyecek olan? Harun Aleyhisselam'a dedi ki, sen niye karışmadın bu işe? Yani sen nasıl, efe'asayda emri? Yani sen benim emrime isyan mı ettin? Hani ben sana bu topluluğu bıraktım. Sen bunlara göz kulak ol dedim sen bana isyan mı ettin yani? Hani sen nasıl sesini çıkarmadın, nasıl suskûldun? Harun Aleyhisselam da ona güzel bir cevap verdi. "Yebna ummele ta'uz bi dahiyati wala bi ra'si." <gülüyor> Saçından sakalından çekiştir durma. "Enni khaşitu en taqula farrqta beyne isra'ila wa lam terqub "Ben korktum ki sen Sen geri geldiğinde bana diyesin ki, "Sen beni İsrail'in arasını böldün. Beni İsrail'in arasını böldün ve benim sözümü işitmedin." diye. Yani benim sözümü gözetmedin. Ne alaka? E Musa Aleyhisselam ona ne söylüyor? Harun Aleyhisselam ona ne söylüyor? Harun Aleyhisselam şunu söylüyor. Ayetin açılımını söylüyorum şu. Ben düşündüm ki ben eğer beni İsrail'e müdahale edersen parça parça olacaklar. Bir kısmı beni dinleyecek, bir kısmı beni dinlemeyecek, bir kısmı itiraz edecek. Yani senin bana bırakmış olduğun cema parça parça olacak. Ben dedim ki bekleyeyim. Sen gelesin benden sözünü daha çok dinledikleri adam konuşsun en azından dinilecek olan beyine üzerine dinlesin helak olacak olan da beyine üzerine helak olacak yani ben bir kere bölük parçalayayım sonra sen gel bir daha bölük, bölük polis olan insanlar da konuş bunu yapmak istemedim yani hiç karışmadım insanları kendi hallerine tepkiledim ama tedidi bir konuda koyun komple küzre girmesine rağmen ümmetin birliğini sağlayabilmek için daha eslah bir yolla, daha uygun bir yolla onları o fesattan geri döndürebilmek için Harun aleyhisselam sıkıntı etmiş. Şimdi Harun aleyhisselama biz dalgavuk mu diyeceğiz? Yani Harun aleyhisselam beli islahilerin dalgavukuydu. Musa aleyhisselam onu bırakıp gittiği anda Harun aleyhisselam işte hemen onların yanında yer aldı. Saçma sapan maslahatlar gözetti. Böyle mi söyleyeceğiz yani Asla. Bu çünkü biz her zaman ne diyoruz? İslam alimleri güzel bir tespit yapmışlar. Tevhidden sonra yeryüzündeki en büyük maslahat cemaattir. Ümmetin bir araya toplanmasıdır. Şirkten sonra en büyük mevsede ümmetin fırkalaşmasıdır, parçalara ayrılmasıdır. Ve bundan dolayı nasıl ki alemlerin Rabbi olan Allah tevhidi, tağutu, şirkten uzak kalmayı bütün peygamberlere ortak bir mesaj olarak vermişse hakeza ulul azm başta olmak üzere bütün peygamberlere en اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ dini ikame ediniz, onda ayrılığa düşmeyiniz diye Allah Azze ve Celle emirde bulunmuştur, tamam Bunu Harun aleyhisselam gözetmiştir, bunu Allah Resulü gözetmiştir, misal ve herkese bunu ehl Sünnet alimleri Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan duydukları hadislerle gözetmişlerdir. Burası anlaşıldı değil mi? ehl Sünnet'in dayanağı, çünkü bu çok bazıların aklını karıştırıyor. Yani gerçekten bu hadisler özellikle Emeviler döneminde söylenmiş, e, Emevilerde zalim olan insanlar yani acaba gerçekten birileri Emevileri meşrulaştırmak için bu hadisleri uydurdu mu yani diye Allah muhafaza. Yani zaten biz ayet-i sünneti bundan tenzih ederiz. Ayrıca akıl olarak da bu Kur'an-ı Kerim'in de gözetmiş olduğu maslahatlardan bir tanesi. Bir münker varsa ona karşı çıkmak daha büyük bir mülkere sebebiyet verecekse Harun Aleyhisselam da elini çekmiş. Onu çözmenin daha uygun bir yolu var ve bu yol ileride gelecekse Harun Aleyhisselam oraya ertelemiş. Burada anlaştık mı? Peki şimdi soru, asıl soruya geleceğiz. Tamam. Niye bu insanlar bu kadar pervasızca ehl-i sünneti eleştiriyorlar? Dalkavuk diyor adam. Sen mesela Süfyan İbni Uyeyna dediğinde önüne beş tane isim koyuyorsun, sonuna beş tane e, rahmet ifadesi koyuyorsun. Adam Dalkavuk Süfyan diyor mesela. Çok rahat. Mesela İmam Zübri dediği zaman o Zübri mi diyor? Emevlere hadis üldüren zındık mı? diyor mesela. Çok rahat söylüyor. Niye? Çünkü hayata kendi pencerelerinden bakıyor. doğru mu? Her insan hayata kendi penceresinden bakar. Şimdi bunlar, hani bir benzetme yapacağım, tabii hak ettikleri için, yani Allah Azze ve Celle onları böyle benzettiği için söyleyeceğim. Bunlar acıkmış ve ekmek bekleyip de sahibinin kapısının önünde ağzını açan itler gibi üniversitelerin kapısında maaş bekledikleri için, yani aylık bir maaş alacaklarından Bundan dolayı Allah'ın dinlik etme diyorlar. Yani hak, o maaşı alabilmek için, para elde edebilmek için hani tabi bir iti düşünün acıttığı zamana sahibinin kapısının ağzını açan ne havlular ne ses çıkarır sadece gelecek ekmeği düşünür yani bunların hali bu. Allah'ın ayetlerini niketme diyorlar. Nerede saçma sapan bir mesele varsa, konuşulacak mesele maaş aldıkları merciye zarar vermiyorsa misal, ondan konuşuyorlar. Sen İmam Zuhri'nin hadis uydurmasından önce Parti'nin faizciliğinden bahsetsene bakalım, bankaların faizinden, bankaların faizciliğinden insanları sömürmesinden bahsetsen, Süfyan Emniöyünden hadis sürdürup milleti sömürmesini veya işte diyelim ki bir tane muscatcının muska yazıp milletten üç beş milyon para almasını onu anlatana kadar sistemin milleti nasıl sömürdüğünü anlatsana olmaz. Öyle mi? Efendimiz işte Kur'an-ı Kerim bizim için esastır, sünnet, dini tahri. onu bıraksana. Vatanda, gariban vatandaş sünnet uydurmuş, yapmış, etmiş bidatıyla ateşe gidecek tamam. Sen sistemin Kur'an-ı Kerim'i ayaklar altına alıp yeni bir anayasa getirdiğini anlatsana bakalım. Yok. Niye? Çünkü anlatsa ekmek atmayacak sahibi olan. Yani anlatmayacak ki ekmek atacak. Şimdi bu bunlarda karakter haline geldiği için herkesi kendileri gibi zannediyorlar zannediyorlar ki selef uleması da bunlar gibi sarayların kapısında aylık maaş bekleyen ve maaş beklediği için de münkerleri görmemezlikten gelen var olan münkerlere kılıf uyduran insanlar. Şimdi bunlar öyle yapıyorlar yani Misal. Tek sebebi oluyor bundan başka bir sebebi yoktur yani. Her insan dünyaya kendi penceresinden bakar. Gerçekten de bu konuda selefi eleştiren insanlara bakın. Hep böyle popüler olmaya çalışan, işte maddi yönünü biraz daha iyileştirmeye çalışan, unvan arttırıp üniversitelerden daha çok para kazanmaya çalışan insanlar. Oysa öyle çok İmam Züriye, süfyan sevriye sıra gelene kadar yaşadığımız asırda o kadar çok münker var ki hani tabiri caizse diyorlar ya bu Kur'an mezarlıklarda okunmak için inmedi, doğrudur. Dililere indi. E bu din de 1400 sene öncekinin hatasını konuşmak için inmedi. Her peygamber kendi döneminin hatasını konuşmuş. Kendi problemlerini konuşmuş. Gelin bunlar üzerinde konuşalım diye. Onun için selefe yapılmış olan bariz bir şey var, ihtira var. Biz diyeceğiz o zaman? Diyeceğiz ki selef bu asıllarını peygamberden aldı ve aynı şekilde bu asıl, bu maslahat Kur'an-ı Kerim'de İki, ikinci taife, ehli sünneti yanlış anlayan ikinci taifeye geleceğiz. Bunlar kim? Ehli sünnetin yöneticilere yönelik bu fıkhını yanlış anlayıp ortaya garip bir fıkh çıkarmış olan insanlar. Var. Bunlar da kim? Maalesef ve maalesef kendisine selefi diyen, kendisini Ehl-i Sünnet'e nispet eden insanlar, bundan daha üzücü olanı, çok çok daha üzücü olanı, belki hakikaten Selefi olan, hakikaten Ehl-i Sünnet'e intisap eden, hakikaten tebliği yaşayan ama bu noktayı yanlış anlayan insanlar var. Örnek. Mesela, şimdi bak biz ne dedik? Dedik ki Selef, İmam kafir olduğunda ona karşı kıyam etmenin ve onu yürürlükten kaldırmanın vacip olduğuna itikad etmişler. Fakat, daha büyük bir mesele bunun üzerine binecekse veya güç yoksa sukut etmişler. Tamam O sukut esnasında söylenen bir takım fetvalar getirip günümüze tatbik ediliyor. O sukut esnasında söylenen bir takım fetvalar getirip günümüze tatbik ediliyor. Maalesef. Örnek verelim hani bir tane net anlaşılması için örnek. Mesela mesturul hal olan insanlar namaz kılma meselesi. Hani insanlar üç kısımdır bildiklerimiz muayyen olanlar mesturul hal olanlar mecgulul hal olanlar. Değil mi? Muayyen olarak bildiğin iman veya küfür konusunda itikadını net bir şekilde bildiğin insan, muayyen bildiğin insan mesturul hal kimdir? mesturul hal, İslam'a dair birtakım alametleri ızhar eden fakat İslam itikadına inanıyor mu inanmıyor mu bilmediğimiz insanlardır. Yani itikadını bilmiyoruz fakat ızhar etmiş olduğu amel e, İslam'ın amellerinden. Mecgulul hal, hem inancına bilmiyoruz hem de amelinde ne İslam'a ne de küfre delalet eden hiçbir şey yok. Kaç sınıf oldu yaratılmışlar? 3 sınıf oldu. Mesturul hal. Mesturul halin arkasında bak dikkat edin buraya. Mesturul hal olan insanın arkasında namaz kılmak vaciptir. Ehli sünnet bu konuda aktarıyorum ama yanlış bir fetva aktarırım. Ehli sünnet bu konuda icma etmiştir. Kim mesturul hal olan adamın arkasından namaz kılmaz denir derse bu selefin icmasına muhalefet etmiş olduğu için müptelidir ve haricilerin yoluna tabi olmuştur. İddia bu. Dedi, çünkü selef onların arkasından namaz kıldı. Yani selef onlardan birilerinin namaz kıldıklarını görünce onların arkasından namaz kıldı. Ee, burada Şeyhul İslam ibn-i Teymiyyen aktarmış olduğu bir söz var. Ve bütün insanlar tarafından Şekulismi mütevime bu konuyu tam takip etmemiş, geriden gelenler de onun bu takipini hiç takip etmeden almışlar ve günümüzde maalesef birçok Müslüman'a şe, harici, bir dâhşi damgası vurulmuş. konu ney? Şekulismi mütevime diyor ki İmam Ahmed insanın fitnelerin çoğaldığı dönemde itikadını bilmediği insanların arkasında namaz kılınmaması gerektiğini bunu istihbaben söylemiştir. Yani namaz kılarsan namazın batıl olur dememiştir diyor İmam Mahved. Ee, şimdi birileri de diyor ki günümüzde mesdur hal olan insan namaz kıldığında itikadını arkasında namaz kılacaksın. Namaz kılmazsan bile eğer bidaatler çoğaldığı zaman arkasında namaz kılmazsan da ben istihbaben arkasında namaz kılmıyorum diyeceksin. Ben istihbaben namaz kılmıyorum ama namaz kılanın namazla sahihtir. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Bu Şeyhul İsa'nın müteymiyenin anlayışı. Yani doğru anlamışsa Selefi bu konuda Tamam. Ama ya yanlış anlamışsa seyreti bu konuda? Yani aktarmış olduğu nakit. Şimdi İmam Ahmet'in belli dönemlerde namaz kılmadığı bizim elimizde kesin. Buraya kadar da bir problem var mı? Namazı batın da görüyor olabilir. Namaz sayıhtı ama ben istiğbakan kılmıyorum da diyebilir. İki seçenek var. Şeyhülislam Hulusi'nin hangi seçeneğe hamlediyor? İki. Ama selefin kitapları böyle demiyor. Ya Şeyhülislam böyle diyor ama selefin kitapları böyle demiyor. Mesela örnek. İmam Ahmed'e soruyorlar, ey İmam Ahmed, yoldan geçtiğim zaman, kâmeti duyduğum zaman, kâmeti duyduğum adamın arkasına gideyim, namaz kılayım mı? كُنْتُ أُسَهِلُ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَلَمَّا فَشَعَ الْبِدَعُ لَا تُصَلِّي إِلَّا مَتَعْرِفُ عَقِيدَتَهُ Ben bu konuda kolaycıydım. Yani hani herkesin arkasında namaz kılın diyordum. Ne zaman ki bid'atler çoğaldı, intikadını bilmediğin adamın arkasında namaz kılma, diyor İmam Ahmed. Mesela peki bu namaz kılma istihbaben mi çünkü yani bazı örnekler de var, namaz da kılmışlar. Yani hani seleften mesela birçok örnek var, gitmişler cumaları kılmışlar, cemaatleri kılmışlar, buna dair de nakiller ikisini yan yana getirip diyorlar ki, bak demek ki selefin kılmaması istikbabendir, gitmiş kılmış, kılanların namazı da nedir? Kılanların namazı da demek ki saittir. E hiç böyle bir şey yok. Selef namazları kılmış, gitmiş tekrardan namazlarını iade etmişler. Mesela Yahya bin Ma Ma'in diyor ki ondan İmam Ahmed'in oğlu Sünnet kitabından naklediyor. "Me'mun Kur'an mahluktur fitnesini izhar ettiği günden beri de namazları iade ediyorum." Niye bir adam namazını iade eder? Sahip olan bir namazın iade edilmesi gibi bir şey söz konusu mudur? İmam mesela Ebu Davud mesaininde İmam Ahmed'ten naklediyor. Diyor ki ben arkalarından namaz kıldığımda iade ediyorum. Sen de onların arkasında namaz kılma sorusu sorana namazını kıldığında da git iade et. Bu hangi ile alakalı bir durum? Selef onlarda bir küfür görmüş, onların küfrüne itikad etmiş fakat bunu ızhar etmemişler. Niye bunu ızhar etmemişler? Çünkü bunu ızhar ettikleri takdirde daha büyük bir musibetin, daha büyük bir fitnenin geleceğini bilmişler. Hariciler bir taraftan ayaklanacak, muhtezile bir taraftan ayaklanacak, fethedilmiş İslam topraklarında İslam'ı bir türlü sindiremeyen ve Müslümanlara saldırmak isteyen ve hazırda bekleyenler. Bunlar bir taraftan saldıracaklar. Doğru mu? E bu kadar fitnenin olduğu bir yerde senin küfür küfrüne itikad ettiğin bir adamın küfrünü ızgâr etmen doğru mudur? Değildir. Onlara müslümanmış gibi muamele yapmışlar. Fakat kılmış oldukları namazları, yapmış olduklarını gitmişler, iade etmişler. Tamam? İşte o fitne fıkını gözetirken, yöneticiler fıkını gözetirken ehli sünnetin kıldıkları namazlar, yapmış oldukları birtakım eylemler iyi niyetli bazı insanlar tarafından yanlış anlaşılıyor. Günümüze getiriliyor şey yapılıyor, günümüze getiriliyor, tatbik ediliyor. Tabi hiç konne vaka olarak alakası var, ne naslar doğru anlaşılmış. Peki ehli sünnet bu şeyi nereden almış? Ehli sünnet bu kaideyi, bu uygulamayı nereden almış Resulullah'tan? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, münafıkların kafir olduğuna itikad edip onların ateşin en dibinde yanacaklarına inanmasına rağmen onlara müslüman muamelesi yapmış. Doğru mu? Sorduklarında ne demiş Peygamberimiz? Onları bırakın, ta ki insanlar Muhammed ashabını öldürüyor demesinler diye. Bak ümmetin dışarıdan bakıldığında görüntüsü dahi, vesselam'ın küfrüne itikad ettiği insanlara kafir muamelesi yapmamasını gerektirmiş. Peki Peygamber onların İslamına itikad ediyor muydu? Etmiyordu. Hadi ümmet bilmiyordu. Yani ümmet onların kafir olup olmadığını bilmiyordu. Peki Allah Resulü bilmiyor muydu? Allah Resulü biliyordu da onların isim isim ateşte olduğunu bilip bu isimleri Muzeyfe'ye vermişti Peygamberimiz. Ama onlara Müslüman muamelesi yaptı, Ehli sünnet buradan ne kayda aldı? Bak buraya çok dikkat edin, Yani bugün günümüzde belki kafaların en çok karıştığı konulardan bir tanesi bu. Bir şeyin küfrüne itikad etmekle onu ızhar etmek başka meseleler. Biri Allah'a şirk koşmuşsa, biri küfür işlemişse kafirdir. Doğru mu? Fakat onun kâfir olduğunu inan etmek, ızhar etmek, ona kafir muamelesi yapmak bu maslahat ve mevsedete bağlıdır. Tamam? Yeri vardır, bunu yaptığında çok büyük meseleler gelecektir. Onun için yapmazsın. Yeri vardır, bunu yaptığında çok büyük maslahata olacaktı. O zaman da bunu yapabilirsin. Şehzedef kendi dönemlerinde bakmışlar. Peygamber o kadar güçlü olmasına rağmen, yönetim ve hüküm onda olmasına rağmen davet ettiği kavimler Muhammed yanındakileri öldürüyor demesin diye onlara böyle muamele yapmış. Bu şimdi şeriatın gözettiği bir maslahat oldu mu? Yani bu maslahat akılla bulunmuş bir maslahat değil. Doğru mu? Bu şeriattan alınmış olan bir maslahat. E tamam. Sen de yaşamış olduğun yerde birilerinin küfrüne itikad ediyorsun. Fakat itikad etmiş olduğun o küfür, eğer karşı tarafta bulunan insanda söylediğinde, ızhar ettiğinde, ona göre muamele ettiğinde, kanlar dökülecek, namuslar çiğnenecek, çok daha kötüsü olacaksa bunu ketme Bunun delili budur. Seleh namaz kılmış evet, fakat bu terk ettikleri namazı istihbab ve terk ettikleri anlamına gelmez. Bu çünkü evlerine gittiklerinde namazlarını tekrardan iade etmişler. sahip olan bir namazın iade edilmesi bidattır. Tamam? Şimdi anlaşıldığı meseledi anlaşılıyor anlatım. Anlaşılmayan bir şey. İki tane yanlış anlayış var. Biri zaten onlar için İslam literatüründe yerleriyim. Fakat bu ikinci anlayış genelde maalesef iyi Müslümanların anlayışı hakik etmek yerine hani sadece bakıp, sözün zahirini alıp biraz da vakayı da kolaylaştırdığı için hani biraz da insanlar işini de kolaylaştırıyor, ondan dolayı böyle bir görüşü tercih etmişler. Fakat ehl-i sünnetin fitne ortamında yöneticilere karşı yaptığı muamele maalesef bu konuda yanlış anlaşılıyor. Mesela buna bir örnek verebiliriz? Yani geri gelmişken söyleyeyim. Mesela Muhammed bin Abdüluhab ile ilgili de böyle. Mesela Muhammed bin Abdüluhab, davete ilk başladığı yıllarda çok farklı konuşmuş. Yani mesela kendi çocukları diyor, işte ona dediklerinde mesela bir yerde puta tapıyorlar, kabre tapıyorlar. Bu şirk de dememiş Allahu hayrun min demiş. Allah zeydten daha hayırlıdır. Yani yaptıkları amel şirk. Adam Allah'tan başkası sahabeden zeyd'e dua ediyor, kabrini yapmış, kabre dua ediyor. Abdullah bu adamı kazanabilmek adına Allah zeyd'ten daha hayırlıdır demiş. Yani dua edecekse Allah'a dua et mesela. Şimdi onun bu minvarda söylediği bir takım sözler var. Mesela işte biz ee, Bedevi'nin kabri üzerindeki puta ibadet edeni bile tekfir etmiyorsa aa diyor adam bak Muhammed'in elbülü abinin yanında cehalet mazereti niye? Bedevi'nin kabrine tapan Abulkadir'in genilerinin kabrine ibadet edeni bile biz tekfir etmeyiz diyor. Ya şer'i -şey siyaset yapıyorsa ya öyle itikad ediyor ama bunu ızgâr etmiyorsa mesela karşıdaki insanla diyaloga geçebilmek adına sonuçta peygamber bunu yapmış 50 sünnet bunu yapmış alimlerden biri de bunu bakıp da bunu yapmışsa Anlaşılıyor değil. Böyle olduğu için bu tip karışık yerlerden hüküm çıkmaz hiçbir zaman. Bu tip karışık yerlerden, işin içine şer'i siyasetin girdiği, müteşabih delillerin girdiği yerlerden hiçbir zaman hüküm çıkmaz. Nereye döneceğiz? Asla döneceğiz her zaman. Tamam Bu tip konularda bunları terk edeceğiz. Tekrardan asla dönüştü. Evet. Bu daifede ehli sünnetin yöneticilere karşı Peygamber aleyhissalatu vesselam aldığı şer'i siyasetle yaptıkları muameleyi yanlış anlamışlar. Ve bu yanlışın temelinde de genel olarak ne var? Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin fiillerine getirdiği yorum var. Tamam. E tabi şimdi hani birine bu yanlıştır dediğinde zaten kıyamet kopuyor. Yani sen kimsin? Işte sen nasıl böyle bir şey... O zaten ayrı bir musibet. Yani şu an yaşadığımız en büyük musibetlerden bir tanesi zaten bu. Fakat hak haktır. Ve biz ee, bu usulü de Şeyhülislam i̇bn öğrendik zaten. Hani selefin kendi asli şeyine rucu edip onlardan bazı meseleleri tahkik etmeyi biz zaten onları kendisinden öğrendik. Onun için çok şeyimiz yok ve sıkıntımız yok. Sadece bu konunun huzura kavuşmasını istedim. Çünkü teklif ile ilgili mesturul halin hastana namazla ilgili namazın semâveti ile olmasıyla ilgili birçok mesele hep o dönemdeki uygulamalardan getiriliyor. Hani selef de bak böyle yapardı diye. İstedim ki burayı da en azından şey üzerine olalım, ilim üzerine, bilgi üzerine olalım. Burayla ilgili anlaşılmayan veya soru sormak isteyen var mı? Çok yani yanlış anlıyorsam bir şeyler. Yani bazı maslahatlardan ötürü mesela tağutların teyfirinin ilan edilmesi ve ısrar edilmesi de şekilde ertelenebilir mi? Ve... Tabi. Yani bir adam diyelim ki senin Allah'ın sana vacip kıldığı şey, senin tağuta şey yapmandır, kâfir olduğuna itikad etmendir ve ona küfretmendir. Fakat bunu ızhan etmek bu güçle alakalı bir şeydir. Yani sen o gücü kendinde bulursan, bunu ızhar edersin. Mesela bir tane adam, düşünelim diyelim ki, yani ben, tamam bunlar hepsi küfürdür. Ben tağut'u da tekfir ediyorum ama ben bu konulara girmek istemiyorum dedi. Sen buna bir şey diyemezsin, bu Müslümandır. Gücü yok çünkü. Ama mesela, şu, mesela bu da karıştırılıyor. Tağut'un tekfirini ızhar etmemekle tavudu tekfir edenlere karşı, tağut'u savunmak birbirinden çok farklı şeyler değil mi? Hakkı konuşmama hakkına sahibiz. Fakat batılı konuşma hakkına sahip değiliz. Yani güç ve kudretten e, yoksun olduğumuzda hakkıyla ilgili hiçbir şey söylemeyebiliriz. Nötr durabiliriz. Allah bize bu hakkı vermiş. Allah'a hamdolsun. Allah, Allah kullarını yarattığı için onların e, kaldırabilecekleri güce göre onlara şey vermiş, yükümlülükler yüklenmiş. Konuşma susun. Ben mesela diyelim ki şu an bazı meseleleri anlattığın zaman diyebilirsin bunları anlatınca adama mesela içeriye alıyorlar, ceza veriyorlar vesaire Ben de bunu kaldıramam, ben susuyorum. Var mı bir şey, bir problem yok, güçtür. Keşke olsa deriz yani bu kadar. Fakat kalkıp da karşı görücü mücadele müdafaa etmeye kalkarsan, bunu savunan insanların işte harici olduğunu söylersen vesaire o zaman bu seni onların safına götürür. Ya yani bu senin onlar hükmü neyse, seni de onlar gibi aynı şekilde küfre veyahut da şirke düşürür. Çünkü sen artık ortada duran nötr adam değilsin. Sen sözüyle tarafını seçmiş olan adamsın. Yani birilerinden mücadele ediyor, birilerini savunuyor. Tamam? Tabii bu hiç hiçbir tanesi bizim muhakkamıza uymuyor. Ne biz İslam devletinde yaşıyoruz, ne başımızda bir halife var, ne bu halifenin üzerine sonradan küfür tarihi olmuş. Bunlar babadan oğula küfrü tevarüs eden asli kafir olan insanlar doğru mu? Yani öyle bir yani şu zaten onun için söyledim. Bakın. E, hatırlarsanız bu Mardin fetvası ile ilgili konuşurken bu konuyu uzunca tafsilatlı bir şekilde konuşmuştuk. Mesela bugün yine birçok meselenin yanlış anlaşılmasının temelinde ne var? Mardin fetvası var. Hatırlıyorsunuz değil mi Mardin fetvası meselesini? Yani Mardin'le ehli kafir olan küfren beldesidir. Ne de ehli İslam olan İslam beldesidir. Bak şey İslam bu aslı ikrar etti aslında. Yani hani e, dar-ül küfürde asfalan elinin kafir olması dar bunu ikrar etti. Fakat Mardin'in dar-ül olduğunu söyledi. Düşman yeni girmiş, savaşıyor, ilahiyeti zaten biliyorsunuz, ders olarak anlatmıştık bunu uzunca. orada hatırlarsanız bir şey söylemiştim, demiştim ki bugün yaşadığımız birçok ihtilafi ihtilafların temelinde, itikadi ihtilafların temelinde alimlerin görüşlerinin nasıl önüne geçirilmesi var. Yani normalde nasıl önce zikredersin? biraz önce yaptık ya. Önce nasıl söyledik, sonra onun üzerine icmayı naklettik ve alimlerin görüşünü nakledik. Çünkü alimlerin görüşü hüccet değildir. Alimlerin görüşü delillendirmeye muhtaçtır. Delillendirilmeye muhtaç olan bir şeyi müstakil bir delil olarak nasıl sunabilirsin ki? Hangi alemin görüşünü sorsan ben sana sorabilirim, delili neydi. Ama bana ayet sorsan delili ne diyebilir miyim sana? Hadis söylesen peygamberin delili neymiş bakalım? Diyebilir miyim sana? sen? diyemem. Önce asli olan delili getirirsin, sonra o delile muvaffak olan alimin sözünü getirirsin. Fakat sen önce nasıl iptal eder, sonra alimin sözünü getirirsen, alimin sözünün fıkhını gözetmez, Kur'an'ın bile mutlakı mukayyedi, amı hası, muhkemi müteşavihi, mücmeli mübeyyeni varken, Kur'an bile yani Allah Azze ve kelamıdır, onda bile bu tafsilatlar var. Alimin kelamına yedi kat semanın üzerinden gelmiş ve kesinlikle tartışılmaz. E, muamelesi yaparsan, e tabii ortaya Allah doğru bir çıkmasına müsaade etmez. Çünkü usulsüzlük usulsüzlüktür. Yani sen Allah Azze ve senin önüne koyduğu usulü çiğnersen senin doğru bir sona vasıl olman doğru bir sona ulaşman mümkün değildir. Alimlerin sözleri de böyledir. Alimlerin fetvaları ve görüşleriyle muamele etmenin fıkını bilmeyenler her zaman kendi başlarına birçok şeyi mecbur bir şekilde sararır Tamam? Mesela geçen bir tanesi diyor dedim ki tağutla vatandaş arasındaki fark neyin? ''Niye tağuta hücceti ikame etmeden tekfir ediyorsun da niye vatandaşa illa hücceti ikame etmem lazım?'' diyorsun. Fark ne aralarında yani hani İslam böyle bir fark getirmemiş. Sen nereden böyle bir fark getirdin sokaktaki adama hücceti ikame eder ama tağutu ama askerini etmem. Onları direkt şey yaparım hani Kur'an mesela askerdekine niye hücceti ikame etmiyorsun? E diyor çünkü askerde asıl olan küfürdür onlarda. E peki halkta peki asker kim? Asker uzaydan mı geldi, yani Amerika'dan John mi geliyor, Hans mi geliyor, Almanya'dan askerlik yap. Senin Ahmet Mehmet, hücceti ihame edeceğim dediğin adam, 20 yaşına geldiğinde askere gidecek, 22'sinde geri dönecek. Yani bunu bilmeyecek bir şey yok ki. E misal, dedi ki şeydir, mümtenidir, bak usulsüzlük adamı nasıl çelişkiye düşürüyor. Tağutlar mümtenidir, mümteniye tayifedir. Şey, e, halk ise mümteni değildir, Allah Allah. Yani halka gel seni yalgılayacağım, sana hücceti ikham edeceğim dediğinde maktur aleyhidir öyle mi? Yani tutup çağırdığında İslam'a İslam gelir böyle bir şey var. Buysa tağut da bunu açık. Mektup yaz bak da gidiyor. Yani eğer insanlarla konuşmayı, eli ve maktur aleyhi olmanın esası kabul ediyorsan, konuşma, şeyin Twitter şeyi var, Abdullah günün yaz, Maili var yalnız gönder e, e, mektuplarını okuyor sana cevap bile yazıyor adam. Yani e, senin fikirlerine katılıp katılmadığına dair cevap bile yazıyor. Tenakut yani neyi nerede alacağını bilmemek insanı bu tip problemlere şey yapıyor, e, bu tip problemlere düşünüyor. Oysa Allah mesela Kur'an-ı Kerim'de yöneticiyle yöneticilerini hiçbir şekilde ayırmamış birbirinden. Ne dünyada, ne ahirette. Doğru mu? Sen neyle ayırdın peki? Şimdi bir fıkıh çıkardın. O da alimlerin ne söylediğini de anlamamış zaten. Mümtenih, Maktur Aleyhi onu da tam anlamamış. Masa ismi biraz cazip geliyor hani millet duymamış fazla. İşte Mümtenih, Maktur Aleyhi yani sanki adam bir şeyler biliyor yani bir şeyler anlatıyor. O da doğru düzgün anlamamış, eline yüzüne bulaştırmış ondan sonra. Yani bu alimlerin fetvalarıyla vakaya uygulanan şeyler özellikle geçmiş halinde. Yani bizim vakamızı adamın mesela İbn-i Tehmiye'ye örnek bu vakayı anlatsaydı inanmazdı. Yani Allah olmayan şeyi sorana lanet etsin, çıkar çıkardı işin içinden Allah-u Çünkü böyle bir vakanın yaşanması kimsenin aklına şey yapması, e, gelemez. Bu da bu örneklerden bir tanesi. Alimlerin e, bir konu hakkındaki fikirlerine yanlış yaklaşım örneklerinden bir tanesi. Başka soru burayla alakalı? Buyurun. Ya mesela biz şu ana kadar ki bu an aradığında şey, Yani belki de anlatmışsınız önce de yani kafir olan yönetici azledilmesi Mısır'ın haftasını hep bizi şey yaptı. Tamam. Ama eğer bu azledilmesi, İslam Devleti'ne bağlanacak büyük bir zarar verdiği zaman durulması gerekiyor. Yani tamam. birçoksa durulması gerekiyor. Ben bunu ilk defa aklı zaten duydum. Yani belki önceden anlatmışsınızdır, duymamışım yani aklımda kalmamış olabilir. Tamam. Şimdi peki mesela İmam Ahmet'in mesela bir takım sözleri var yöneticiler hakkında. Tamam. Ee, i̇şte benim diyor son bir tövbe olsa, duam olsa, duam olsa bu yöneticilerin Allah'a mütezele imamlarına tamam. sallamın itikatlarını ve yükseltiklerle. Yani, tamam. Bubaktan bu, olan bir şey mi Yoksa, şimdi bak şey mi? şöyle söyleyelim net bir şekilde asıl olan Bubaktan olması. Niye Bubaktan olması? Çünkü İmam Ahmet küfrüne inandı ve arkasından namazını iade ettiği adamın arkasına gitmiş namaz kılmış. Doğru mu? Çünkü o dönemde mesela o dönemde bir düşünün bir tarafta hariciler var. Bir tarafta İslam topraklarının fethettiği ve bir türlü İslam'ı içine sindiremeyen, hali hazırda bekleyen insanlar var. Bir taraftan hala Müslümanlarla savaşan şeyler var ve bu fe fesada ve fitneye karşı tek korunan imam. Yani tek bir imam olması ve Müslümanların onun altında toplanması. Niye? Bir de bu insanlar Ali Muaviya döneminin daha yakın tanıkları, yani görmemişler ama onun acısını işitmiş olan insanlar, hani o sıkıntıyı bizzat bilen şeyler yani insanlar. Ne oldu? Bu insanlar bunu düşünerek de e, bir takım şeyler yaptılar ki halkı garayana getirmemek için veya fitneci olan mesela Ali radıyallahu anh döneminde fitneyi kim yaptı? Fitneyi Müslümanlar yapmadı. Köşede gizlenmiş ve bekleyen Müslümanların fıkırsızca yaptığı hareketlerden fitne üreten insanlar yaptı. Yani şimdi Ali radıyallahu anhu da Muaviye radıyallahu anhu dönemindeki asıl fitnenin sebebi kim? Abdullah ibn Sebe. Peki Abdullah ibn Sebe neyi kullanarak bunu yaptı? İşte Müslümanlar ise Hz. Ali bir durun dedi yani bir durun, hani bir, bir sakin olun, bir şu bir birliği bir sağlayalım. Şu bir birlik dirlik olsun sonra Osman'ın katillerini getirin Yok illa ki biz Osman'ı öldürenleri istiyoruz. Bak Hz. Ali demiyor ha Osman'ın katillerini öldürmeyeceğim. Buraya dikkat edin ha. Ali demiyor, Osman kanı ederdir ölmüştür. Cık. Diyor ki zaten yaşarken kendi çocuklarıyla gelmiş, müsaade et bunları öldürelim demiş. Hz. Osman'ı öldürmek isteyenlere. Hz. Ali orada diyor ki bir sakin olun, bir bekleyin. Şu sıkıntılar bir gitsin, şu sıkıntılar bir bitsin ondan yok diyorlar biz illaki hakkı istiyoruz. Hakkı mı istiyorsunuz? Abdullah ibn Sebe'de mektuplar yazıyor onların dilinden sağa sola. İşte Mısırlıları ayaklandırıyor, Kufverileri ayaklandırıyor. Hani Ayşe annemizin dilinden mektup yazmış. İşte ben Ayşe Osman bize, işte önce Osman döneminde zulmetti şöyle şöyle Ali geldi. Bu sefer Ali onun hakkını almıyor. İşte bu mektuplarla millet galeyana geldi ondan sonra hiçbir şey... Müslümanlar artık önüne geçemedi ve Allah Rasulü'nün en değerli sahabesi katledilmiş oldu bu fitnede. Şimdi selef bunu bizzat yaşamış ya, bunun yakın tanıkları, bunu iyi biliyorlar. Bunu bildikleri için fitne konusunda çok hassas davranmışlar. Hani siz daha yeni bir musibet, mesela sen diyelim bugün kapıdan çıktın, sana bir araba çarptı, önündeki 2-3 sene boyunca trafikte çok dikkatli olursun yani. Hani Sağına bakarsın, soluna bakarsın misal. Ama vakit uzadıkça o şeylik gider, o tedirginlik gider üstünde. Şimdi biz fitneyi görmediğimiz için hani biz pek anlayamıyoruz bu şey, bu hassasiyeti. Fakat selef bu fitneyi yakın tanıkları oldukları için bunun onların üzerinde çok ciddi bir hassasiyeti var. Bak buna size bir örnek vereyim. Çok net, Osmanlı dönemi bunun güzel örneklerinden. Osmanlı dönemi nasıl bunun güzel örneklerinden? Osmanlı'nın son döneminde ee, batılı bir takım bak Osmanlı var olan İslami kanunları örte çevirdi ve zulüm başladı tamam diyorlar. ülke içerisinde bir takım iyi niyetli aydınlar da buna Said Nursi de buna Mehmet Akif Ersoy'da da hepsi buna dahil o dönemin o aydınları daim dediler ki biz zulüm istemiyoruz hürriyet istiyoruz İslam hürriyet dinidir İslam serbestlik dinidir biz zulüm edilmesini istemiyoruz biz şey yapıyoruz hürriyet talep ediyoruz diye bak burada ne yaptılar Osmanlı'nın elini zayıflattılar netice Cumhuriyet geldi şimdi Cumhuriyet mi daha şerliydi Osmanlı mı daha şerliydi yani bunu bir düşünün niye çünkü yanlış zamanda bu taleplerini dillendirdiler bu taleplerini dillendirdikleri dönemde haklı olsalar bile itihat ve tarakı var dinsizlik istiyor o da aynı talepleri dillendiriyor Avrupa, Osmanlı'ya baskı yapıyor, azınlıkların hakkını talep ediyor. Osmanlı zaten taviz vermiş. Yani tanzimatta taviz vermiş, da taviz vermiş. Avrupa daha fazlasını koparmak istiyor. Bunları tam kanun haline getirip İslam kanunlarını iptal etmek istiyor. Sözde kendince Kur'ancı, sözde kendince aydınlanmacı, sözde kendince tabi kendince. Tevhid'i bilen insanlar da aynı talepleri dillendirdikleri zaman ee, ne oldu? Geriye ne kaldı? İşte Osmanlı gitti, yerine Cumhuriyet geldi. Doğru mu? Yani bak, senin talebin haklı olabilir fakat bunu ızhar ettiğin dönem yanlış bir dönemse o hakları talep edenlerin hepsi perişan oldular. En azından Osmanlı'dan taleplerini dillendirebiliyorlardı. Cumhuriyet geldiğinde ya sürgüne gittiler, Mehmet Akifler hepsi sürgüne gittiler zaten. Said Nursriler hepsi cezaevlerinde ömürlerini tükettiler. E, misal. Bu selefin ne kadar derin bir fıkha sahip olduğunu, bunların da ne kadar fıkıhsız ve derin olmayan insanlar olduğunu bize gösterir. Hatta biz bazen diyoruz söylerken, Mesela sayit müjde için diyorlar zamanın müjdeidir. Biz diyoruz önündeki on seneyi göremeyen adam nasıl yüzyıllara müjde yapacak? yapar yani önünü görmemiş adam. Yani önündeki on seneyi doğru takdir edememiş. Ben ondan yüz sene sonra yaşamışım benim zamanıma nasıl çare ilaç yazacağım bulacağım mümkün değil. Selefle ilgili onun için bize ne demişti? Ee, Abdullah bin Masud, menceyim Sizden birilerine tabi olacak olanlar varsa, ölenlere tabi olsun. Fa inden la Çünkü dilinin fitnesinden emin olunmaz. Yani onun da bir payı mı var, bir çıkarı mı var? Bundan emin olunmaz, doğru mu? Peki niye sahabeye tabi olacağız? Çünkü peygamberin sahabesi kalbi abar <gülüyor> huquruben. Kalpleri en iyi olanlardır. Başka ve <gülüyor> ilmen. İlimleri en derin olan insanlardır yani selefin ilmi gerçekten böyle bir selefin gözettiği maslahata bakın İslam toplumunu nasıl bir bütün olarak tutmuşlar bunların eline geçtiği zaman e, İslam o var olan kötü, topal, aksak hani ama var. Yani sonuçta hırsızlık yaptı mı elinin kesildiği, zina yapıldı mı reçmediler, kadının iffetinin söz konusu olduğu mülkerler olsa bile olan devlet gitti yerine her tarafta asli küfür devletleri e, kuruldu. Ne şeriat kaldı ne namus kaldı ne mal kaldı ne ırs kaldı hiçbir şeyin emniyeti kalmadı. Tamam. Evet, tabi bunları hepsini takdir edecek olan kimdir? Alimlerdir, Değil mi? Yani bunları hepsini takdir edecek olan insanlar, halkın kendisi değil. Bu maslahat mıdır, ızhar edilmesi mi lazım, gizlenmesi mi lazım, şöyle mi yapılması lazım diye bunları takdir etmesi gerekenler şeylerdir. Âlimlerdir. Halka kalmamış şey. iş. Başka anlaşılmayan sormak istediğimiz bir şey, duralım mı okuyayım okuyayım mı? Duralım mı? Tamam. وإن شاء الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين